ve kullu bidat in dalale ve kull dalale muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh <Gülüyor> Allah'ın Allah Allah. selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun amin <Gülüyor> kardeşlerim imanın şubeleri dersine devam ediyoruz bugünkü dersimiz imanın şubelerinin yedincisi. bu da öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir ki bu da imanın şubelerinden bir tanesidir ve bu konuda birçok ayet Kur'an'da mevcuttur. Bunlardan bir tanesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Zâmellezîne keferû ellen yub'a'tû O kafirler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Tegabun suresi 7. ayeti kerimesinde. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle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 Allah Azze ve Celle diyor ki bu konuyla alakalı kıyamet sahnelerinden bir tanesi. İnne zelzele tes sa'ati şey'un azim diyor. Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı çok şiddetlidir, çok azimdir diyor Allah Azze ve Celle. Yevme teravneha tezhelu kulle murdiatin amma ardıat O sahnede, o kıyamet sahnesinde bir anne diyor, çocuğunu emziren bir anne ne yapar?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 biqadirin ala en yehluka mislehum. Gökleri ve yeri yaratan Allah onun bir benzerini yaratmaya kadir değil midir der. Ve yine buyurur, buyurur ki Allah Azze ve Celle ewelem yarav enne enne allahellezî halakas semavati vel ard. Bu gökleri ve yeri yaratan Allah velem ya'ye bihalqihinne ve onları e,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 Öyleyse diyor siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Nasıl bana iman etmezsiniz? Okuntum amvaten faahyakun sizler ölülerdiniz ve Allah sizleri yarattı diyor. Yani sizler annenizin kanında bir nutfeydiniz diyor. Bir meniydiniz. Fa halakakum minha basaran tentesirun. Sonra Allah azze ve celle o nutfeden bir damla meniden ne yaptı? Sizleri yarattı diyor Allah azze ve celle. Elm nahlakukum min ma'in biz sizleri diyor böyle hiç değersiz bir sudan yaratmadık mı diyor Allah azze ve celle. Feja'nahu fi qararin ve sizleri annenizin kanına rahmine yerleştirmedik mi? Ila qadarin ma'lum belli bir güne kadar belli bir şeye kadar feqadarna fe ni'ma al qadirun. Biz ne güzel takdir edeniz diyor Allah azze ve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 İşte sizler ölüydünüz diyor, unutfediydiniz. Allah Azze ve Celle de sizi ne yaptı? Yarattı diyor. Bu şekilde yaratmaya kadir olan Allah Azze ve Celle tekrar sizi öldürüp diritmeye kadir değil midir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine diyor ki, alemiye unutfeteminmeni yiyumla. Sizler diyor, o atılmış bir meniden ibaret değil miydiniz diyor?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 اِنَّ اللّٰهَ سَالِقُ الْحَبِّ nawa. Allah Azze ve Celle muhakkak ki tanenin ve çekirdeğin yaratıcısıdır diyor. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ Biriden ne yapar? Ölüyü çıkartır buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Tohumu düşünün ki kardeşler, kurudur, hiçbir canı yoktur ama onu toprağa verdiğiniz zaman ektiğiniz zaman ne yapar? Allah Azze ve Celle o kuru tanecikten ne yapar?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 ayaklarının üzerinde dimdik bir şekilde duracaklar. tıpkı kıyamda durdukları gibi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki yakumun nasu yevmel kıyameti rabbil alemin. kıyamet günü insanlar alemlerin Rabbi için ayağa kalkarlar diyor. Hatta öyle ki bir tanesinin diyor kulaklarına kadar gelen ter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 Ya'lemûne ma'tef'alûl Sizin yaptıklarınızı muhakkak Onlar ne yaparlar? Bilir, bilip dururlar ve sürekli ne yaparlar? Kaydederler diyor Allah Azze ve Celle Anil Yemini ve anil Şimali qaîd Çünkü Onun sağında ve solunda Oturan iki melek vardır diyor Allah İki alıcı melek vardır Söylediği Hiçbir söz olmasın ki yanında Onu gözetleyip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 Feyakolu ha onu oku kitabı. sağ tarafından verilen adam der ki, hadi gelin okuyun kitabımı der diyor. En mi vanatu mulaq el Ben zaten böyle bir hesabın olduğunu biliyordum der diyor. Fuhu ra diye. İşte o adam, kitabı sağ tarafından verilen adam nedir? Mutlu bir yaşam içerisinde dir. Fi <gülüyor> cennetin aleye. Bu insan nedir? Yüksek bir cennettedir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve Allah men utiye kitabahu bi şimali. Ama kitabı sol tarafından verilenler. Fe yakulü ya leyteni len ute kitabiye. Ve der ki keşke benim kitabım verilmeseydi. Kitabı sol tarafından verilen adam. Keşke benim kitabım verilmeseydi. Ve lem hisabiye. Keşke ölüm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 وَيَنْ قَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Ve o insan nedir? Ailesine mutlu bir şekilde gelir. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَا أَزَقِ Ama diyor kitabı arka tarafından verilenler. فَسَوْفَ يَدْعُوا O yok olmayı diler. وَيَصْلَعَ سَعِيرًا Ve o insan alevli bir ateşe girer diyor Allah Azze ve Celle. Evet. insanlar.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 Vicibin Nabi'yn ve Şehadai ve Qudiyabeyn Hüm bil la O gün Peygamberler ve şahit olanlar getirileceklerdir ve kendi aralarında hak ile ne olacaktır? Hüküm verilecektir. Valla Rahum la onlar asla zulme uğramayacaklardır. Buradaki şehit nedir? Şahit olan kimse Allah Azze ve Celle'ye ve Ve her Peygamber ne yapacaktır?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 biz sizleri vasat bir ümmet kıldık li tekunu şuhada ale'n insanlara şahitlik etmeniz için ve yekun er resul aleyküm şehide peygamberin resulüne üzerine şahit olmaz işte budur diyor. Allah'ın <gülüyor> söylediği aleyhissalatu vesselam o gün ne yapılacaktır? Artık insanın bedeni bütün organları eli, ayağı, dili ne yapacaktır? Bütün cevarihi organları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 Kulağınız ve deriniz sizin yaptıklarınıza şahitlik edecektir. Ve ne diyor ki, vakalü uli dihim. O gün kafirlerin yaptıklarına derileri şahitlik edecektir. Ve onlar derler ki, vaku vakalü dihim. Derilerine derler ki, lima şehidtu maaleyna. Neticin niçin bizim aleyhimize şahitlik yaptınız? Kalu <gülüyor> deriler derler ki, deri artıkın Allahu ki antıka kul şey her şeyi konuşturan Rabbimiz bizi de konuşturdu derler diyor. El yevme ala afwahikum o gün ne yaparız ağzlarınıza mühür vururuz diyor Allah azze ve celle. Ve tukallimuna eydihim ve teşhadu orculuhum yaptıklarınıza elleriniz ve ayaklarınız ne yapar şahitlik eder diyor Allah azze ve celle.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 Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu diyor ki bizler bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Ve o esnada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam güldü. Ve dedi ki etedrûne mimme adhak beni neyin güldürdüğünü veya niçin güldüğümü bilir misiniz? Bizler dedik ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki: Kıyamet günü bir kulun Rabb'isi ile Rabb'isi ile olan bir konuşmasından dolayı güldüm diyor. Rabb der ki şey kul der ki: "Ya Rabbi, alam tujirni min az Ya Rabbi sen beni zulümden korumadın mı? Yani bugün zulüm yok, öyle değil mi? Evet. Ya Rabbi, Allah diyecek ki: "Evet, korudum." Yani bugün zulüm yok. Ve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 bizlere nasip eyle ya rabbi bizlere hüsnü'l hatime nasip eyle ya rabbi güzel bir ölümle ölmeyi hepimize nasip eyle ya rabbi Allah'um amin subhanekallahü vehamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke vetubu ileyk ve ahirü du'avana en rabbil alamin amin Allah razı dur <gülüyor> dur şeyh selamün hoş geldin hoş bulduk Orada kimse Evet.